Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet Günaydın, hoş geldiniz Günaydın Bugün canlı yayında olmak O da ayrı bir keyif veriyor Seni arada Türkiye'de yakalayıp Üstelik de açık radyo stüdyolarına sokmak iyi oldu Evet akşam komşu da, geldiniz bana dolayısıyla evet, komşu geldim akşamda e, NTV'de bir kısmını seyrediyordum. CNN'de şey pardon siyenede Türk'te evet ee, evet bu haysiyet ayaklanması meselesi üzerinde biraz durmamızda fayda var herhalde e, bu e, benzetme her zaman yapılır e, yani hem siyasi analizlerde hem sosyolojik analizlerde insanlar e, bir şeyi anlamak için onun neye benzediğini, önceden bildikleri bir şeye benzeterek veya ondan farklılıklarını e, ortaya çıkartarak anlamaya çalışırlar. Bu çok doğal e, ve yanlış olmayan bir e, anlama yöntemidir. E, tabii hem e, Türkiye'de hem e, yurt dışında e, bu perşembe gününden itibaren başlayan, ...aslında pazartesiden itibaren başlıyor... ...salıdan itibaren başlıyor ama... ...perşembe günden itibaren... ...polisin müdahalesiyle... ilme kazan. evet, <gülüyor> kazanan ve... E, ...Türkiye'de görülmemiş... ...bir boyuta ulaşan... E, ...gösteriler... E, ...sadece İstanbul'da değil... ...bütün Türkiye'de görülmemiş bir boyuta ulaşan... ...bütün Türkiye'de görülmemiş boyuta ulaşan... ...demek yanlış olur evvelden... E, ...böyle büyük gösteriler olmuştu ama... ...bu kadar sürekli olmamışlardı... ...yani evet, bir evet. gün iki gün... ...olmuştu ama bu kadar sürekli... ...ısrarlı, dönüp aynı yere... ...bir daha gelip, orayı terk edip bir daha gelip... ...ertesi gün gene gelip... Kararlı e, değil mi? Evet. En önemlisi o. O kararlılık, o... ...haklı olduğundan... ...emin olmak demeyeyim. Çünkü başbakan da... ...haklı olduğundan emin. Dolayısıyla... ...haklı olduğundan emin olmak... E, ...bir mutlak meşruiyet vermez. Ama bir... E, ...onurunun... ...zedelendiğini, haysiyetinin kırıldığını... Ve bu haysiyetinin sadece oradaki ağaçların sökülmesi, gezi parkının bir yeni bir inşaat operasyonuna yeniden malzeme yapılmasının ötesinde bir siyaset tarzına, bir siyaset yapma tarzına karşı, o tarzın kendi onurunu zedelediğini, aşağıladığını, tahkir ettiğini. Başbakanın daha rahat anlayacağı bir <gülüyor> dilden konuşursak, tahkir ettiğini, tezif evet. ettiğini e, inanan, bunu hisseden... İnanamak da bir tarafa bırakalım Bunu evet, hisseden evet, bunu böyle evet. algılayan Böyle böyle evet. kendisine yapılmış bir hakaret alarak. Hakaret bir vatandaşlık Onuruna yapılmış hakaret çünkü bunlar evet. Kişilere olarak Kişiye yönelik sokakta küfür et, Küfür e, e, edildiğinde Duyulmuş bir hakaret değil Bu elbette fakat bu bir Vatandaşlık onuruna olan hakaret e, Bir aşağılama Yok sayma En önemlisi de biliyorsunuz yok saymadır yani aşağılamanın en ileri noktasıdır yok saymak. Hakaret etmezsiniz, yok sayarsınız ve onu yok sayma, onun hiçbir görüşünü kâle almama, istemlerini, endişelerini kâle almama e, ve e, ve bunun karşısında bir haysiyet, bir onur e, ayaklanması. Dolayısıyla bir Arap bağı'nın motivasyonları yok burada. Burada e, bir e, işsiz, e, çaresiz bir gencin kendini yakmasıyla başlamış bir Tunus ayaklanması değil. E, nüfusun yüzde yirmi işsiz olduğu ve gelecek e, umudunun hiç kalmadığı ve başında yıllardır çöreklenmiş bir diktatörün oturduğu bir toplum değil burası. Burası seçimlerin olduğu, partilerin olduğu, insanların sokakta, Dört günden biri herkesin bana bir yerlerde rastladığında gençlerin sorduğu seçimde ne yapacağız diye soruyorlar. Kimse darbe yapıp da bu hükümeti devireceğiz, bu hükümet veya Erdoğan pardon Erdoğan, <gülüyor> Erdoğan eskiye gitti. Erdoğan bir darbeyle devrilsin hayalini taşımıyor. Seçimlerde ne yapacağız diye düşünüyorlar. Erbak, Erba kusura bakmayın bu takılma oldu. <gülüyor> Erdoğan istifa diye bağırdıklarında aslında yeter artık. Evet, basta yeter diyorlar. Ve yaptıklarına karşı bir tepki bu. Seçilmiş olmasını demokratik bir seçimde sandık kendi tabiriyle sandıktan çıkmış olmasını Kimse e, itiraz etmiyor. Seçimlerin gayrimeşru olduğunu kimse söylemiyor. Mısır'da seçimler yapılıyordu ama bunlar gayrimeşru seçimlerdi. E, muhalefetin olmadığı, sandıkların, Tunus'ta da öyle. Sun, Tunus'ta da öyle. E, sandıkların oyla doldurulduğu bir göstermelik Türkiye'de böyle bir şey yok. Böyle bir seçimle ilgili bir sorun yok. Dolayısıyla e, AKP e, hükümetinin Tayyip Erdoğan'ın şahsının bir seçilmişlik meşruiyeti eksikliği yok. Ee, i̇nsanların gözünde ama yaptığı siyaset tarzının içerikten daha önemlisi icraat tarzının evet. ve insanlara bunu anlatma kendisini konumlandırma bir de kendisini konumlandırma ben arkamda yüzde elli oy aldım istediğimi yaparım bana her şeyi yapma yetkisini vermişsinizdir dediğinizde geri kalan yüzde elliyi aşağılamış tam anlamıyla yok adetmiş. E, sayılırsınız. Yoksunuz siz dersiniz demiş olursunuz. Ve bunu da kabul etmedi. E ve bu kendinin e, kendinin aşağılanmış e, olduğunu hisseden kendini yok addedene karşı olan ayaklanma. Bu, bu bir haysiyet ayaklanması ve e, tabii ki bunun yanında bir kimlik endişesi. Bir kişilik endişesi, sürekli saldıran, sürekli hiperaktif, ajite bir başbakan, bir yönetici tablosu sergiliyor başbakan. Sürekli ajite halinde, sürekli bir şeylere bir şeyler, sürekli kıpraşma halindedir bu ajite. Biliyorsunuz hiperaktif kişiliklerde sürekli ajite olmak durumu vardır ama sürekli ajite olmak çok verimli bir iş yapmak anlamına gelmez. Diğer taraftan dürtülleriyle tamamen hareket eden bir kişilik bir siyaset tarzı ve karşısında bir tepkiyi gördüğü andan itibaren de orantısız tepki, bir direniş gördüğü andan itibaren de orantısız tepki gösteren bir e, siyaset kişilik tarzı. Ve ikisi yan yana geliyor. Hem bir haysiyet e, ayaklanması, e, onuru haysiyeti zedelenmiş e, gençlerin, orta yaşlıların e, ayaklanması, diğer taraftan da Kimliği konusunda, kişiliği konusunda artık bir tehdit. Bu sadece alkol e, değil. Kent kimliği konusunda da tehdit isteden. Evet yani kendisinin nerede yaşayacağını, ne zaman eve gideceğini ne, hangi çevrede kalacağını sevgilisiyle sarılıp öpüşemeyeceğini. Her şeyi karışan her, karış. her şeye karışan bir e, eski tür baş şimdi yeni baş öğretmenler kalmadı. Baş öğretmen tavrı diyoruz. E, bütün öğretmenleri bundan e, ayırırız. Bu eski bizim eski bildiğimiz e, Elisopalı e, Ceberrut Baş öğretmen tavrı. İnsanların iyiliğini yaptığına iyiliği için bunu yaptığına inanan ve buna iman eden mutlak biçimde bunun kendisinin doğru yaptığına ve bunu insanların iyiliği için yaptığına iman eden bir ceberrut. Yani bu imanla başkalarının iyiliğini yapmaya çalışmak e, diktatörlüğün totaliterliğin en ileri aşamasıdır bir cephesiyle. Türkiye'de bu var diye söylemiyorum ama zihniyet olarak baktığımızda en ileri aşamasıdır. Çünkü e, hani Cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla döşenir Düşenir. derler yıllardan, on yıllardan beri e, söylediğimiz. Bu iyi niyet taşları elbette iyi niyetli olmak, insanları başkalarına hizmet etmek, başkalarına hizmet götürmek elbette önemlidir, takdir edecek bir şeydir. Ama ben götüreceğim ve sadece benim bildiğim, istediğim, hoşuma giden biçimde götüreceğim, onu yapacağım ve siz bunu kabul edip beni alkışlayacaksınız. Bu korkunç bir şey. Evet ve bunun ötesine geçen bazı şeyler iki şey ilave edeyim müsaade edeyim. bir tanesi bu ta ilk başta bu sigara e, konusuna ilk müdahale ettiği zaman benim dikkatimi çeken bir şey olmuştu yani işte taksi duraklarını vesaire böyle halkın bulunduğu yerleri ziyaret ettiği sırada başbakan birisinin elinde bir sigara gördüğü zaman alıp paketi evet. kırıyordu atıyordu evet. mesela bu çok tipik bir davranış yani senin iyiliğin için yapıyorum bunu evet. deyip ya yani hayatına direkt bir müdahale, fiziki müdahale Çocuğun olabilir. ağzına biber sürmek, sürmek gibi Siz bir yani şey. çocuğun ağzına niçin biber O acısın ve eziyet çekmek için değil. <gülüyor> bunun yanlış olduğunu öğrensin diye çekersiniz, sürersiniz, değil mi? Bu tam öyle ama, bir baş öğretmen tabiri ama. ama bunun ötesine de geçtiğini düşündüren şeyler de oldu son zamanlarda. Yani dinin emrettiği içinde işte gitsin, iman dedim ya de bu. Etsin, tam de, iman. Tam artık evet. laikliği de. Zor, Tabii ama işte zorlanıyor. Çok imanlı bir kişi tamamen ben çok imanlı kişilerden her zaman korkarım çok imanlı olmak demek çok dogmatik olmak demektir yani imanlı olmak kendisi için iyidir de bu iman dışarıya yönelik bir e, iman kendi doğrusunu başkalarında da görmek e, arzusuyla e, donanmış bir iman olduğu zaman bir e, dogmatizma dog, inanılmaz bir dogmatizme dönüştüğünde taşkın e, emredici tahakkümcü bir e, tavra dönüşür. E, zaten e, zannediyorum e, Türkiye'de hani vesayet rejimi var. Yeniden vesayet rejimi başka biçimde kuruldu diyorlar. Bu da yanlış. Bu, burada bir vesayet rejimi yok. Vesayet rejimi bir e, e, iktidarda görünen kişilerin arkasında onların vasisi olarak perde arkasından toplumu iktidarı, e, devleti yönetme rejimidir. Va vesayet budur. Vasi. Tayyip Erdoğan'ın vasisi yok. Tayyip Oradan kendisi mutlak hükümran. Dolayısıyla şimdi vesayet rejimi yok. Şimdi bir mutlak hükümranlık rejimi var. Evet ve bu dış basında da Dolayısıyla da hükümrana bu, karşı ı, ı, Uluslararası basında da görülmeye başlamış evet, Yani Sultan, karşı, şeye karşı bu bir hükümran rejim değil mi? Bu mutlak tahakküm rejimi. Evet. Mutlak tahakküm rejimi olduğu için de, rejimi de tam o değil kişilik olduğu için bir mutlak tahakküm yönetimi. Tayyip Erdoğan'ın şahsında birikmiş, yoğunlaşmış bir mutlak tahakküm yönetimi. Dolayısıyla da e, bu haysiyet e, ayaklanması da mütehakkime olan ayaklanma. Dikkat ederseniz AKP e, AKP'nin politikası, bakanı falan değil. Burada bir hedef var herkesin e, geri adım atmasını istediği özür dilerim yanlış yaptık demesini istediği bir kişi var. O da Tayyip Erdoğan. Çünkü şu anda mutlak olan, mütahkim olan o ve ayaklanma mütahkime karşı olan ayaklanma. Evet yani bir çeşit e, Abdülhamid'in filan hatırlatan yani Tevfik Fikret'in <gülüyor> Evet, evet. Tevfik Fikret'in şiiri neredeyse bir, bir cephesiyle e, ve, ve tabii ki gerçeklikten de koptu algısını veren evet, bir durum. Evet, yani tamamen, bu çok vahim. Çünkü başbakan aynı zaman hani bir bir kişinin gerçeklikten kopması patolojik bir vakadır ve başka yollarla çözülür veya çözülmez gerçeklikten kopmuş olarak yaşar. Ama başbakan gerçeklikten koptuğu zaman çok vahimdir. Evet şimdi ben bir de sana bugünkü program sırasında onu da sormak istiyordum. Şimdi gidiş açısından da bazı tehlikeli Tabii. şeyler var. Yani Beşiktaş'ta özellikle Tabii. Dolmabahçe'de Beşiktaş'taki e, artık çatışma da diyebileceğimiz yani polisin e, sert müdahalesi ama bazı arabaların da işte yakılması yıkılması gibi şeyler var. E, ve dün akşam da Gezi Parkı'na gene bir müdahale olmuş. Bir, iki, yüksekçe bir merdiven e, duvardan düşen iki birkaç, kişi yaralanmış evet. ve bu bir de işte bazı ulusalcı grupların da orada birazcık ajitasyon yapan durumları da var. Şimdi bunu arttırmak ve özellikle de Yeni Şafak ve Star Gazeteleri'nin bir dış mihraklı komplo şeylerini ver e, doğrudan dolayı mesela devlete dayandırarak istihbaratı İsrail'e dayandırıyorlar e, bir kısmı Suriye'ye dayandırmaya çalışıyor evet, hatta İran'a dayandırmaya çalışan var evet. bu tabi tehlikeli bir şeydi. bakın bence e, birincisi Tayip Erdoğan'ın gerçeklik algısı e, gerçeklikle olan algısı kopmadıysa ki koptu e, kanaatindeyim diyeyim ikincisi eğer bunu bilinçli yapıyor demektir. O zaman da Tayyip Erdoğan klasik yıllardır e, bildiği ve bundan beslendiği bir bölünmüş çatışmalı toplumda kendisine e, yandaş ve saf oluşturma e, stratejisini burada öne sürüyor demektir. Ve belki de kendisi birkaç gün daha bu iş sürerse e, denetlenmesi mümkün olmayan bütün toplumsal olaylarda dünyanın her yerinde biraz... İşler boyutlandığı zaman e, on kişi yüz kişi bin kişinin böyle bir e, yıkma öfkesini e, camı çerçeveyi kırma e, ile dile getirdiği veyahut provokatör e, konumunda olduğu kişilerin girdiği bunu her yerde işte dünyanın her yerinde görüyoruz ben yıllardır yürüyüş bilirim bunların her seferinde yürüyüşün ardında önünde böyle unsurlar olurlar. Bunların artması ve bunlarla bunların artması çerçevesinde bu e, direnişin, bu protesto eylemlerinin e, kendi tabanında meşruiyetini yitirmesi ve izole etme stratejisi olabilir. Bu işi çürümeye bırakma stratejisi denir e, siyaset dilinde buna. Çürümeye bırakma ve sadece çürük unsurların artık e, orada en ön plana geçmesini sağlama. Diğer taraftan biraz evvel dediğin gibi ulusalcı, e, aşırı kemalist ve eski rejimin e, dili ve e, eylemleriyle sözüyle tavrıyla e, davranan refleksleri hala orada olan bir muhalefetin daha fazla ön plana çıkmasını e, belki arzuluyor olabilir. Ama şunu olabilir bu. ve bu kendisi açısından belki de e, e, şey bir gerçekçi bir taktiktir. Ama bunu Türkiye toplumunun huzur ve güvenini, ee, tehdit altına alarak e, istikrarı bütünüyle bozarak e, dolayısıyla yıllardır kendisinin e, övünerek söylediği huzur ve güveni getirmiş bir başbakan olarak değil huzursuzluk ve güvensizlik üzerine iktidarını sürdürmeyi e, karar vermiş bir kişi olarak artık damgalanacaktır. Kırılma noktası, geri dönülmez biçimde kırılma noktası, 31 Mayıs'taki kırılma noktası artık Başbakan'ın miyadı dolmuş olduğunun ortaya çıkmasıdır. Eski rejimin gözüyle, eski rejimin sözüyle, eski rejimin tabularıyla, eski rejimin bakışıyla, eski rejimin Kodlarıyla bakıyor. Nedir eski rejimin kodları? Toplumda bir muhalefet olduğunda, sokağa döküldüğünde insanlar onları anarşist olarak tanımlamaktı. Evet. E, e, toplumda bir e, muhalefet olduğunda bunu yabancıların, düşman güçlerin elleri, arkasında ellerini olarak tanımlamaktı. Evet, kökü yani, dış, e, kökü e, dışarıda olduğunu söylemekti. Verdi. Yeni kuşak bilmez ama biz çok iyi hatırlıyoruz. Şöyle bir durum vardı. Yani ön plana çıktığı söylenen bu gruplara rağmen... Ee, halen bir kürsü yok Gezi Parkı'nda. Yani bir Hayır kürsüden... kürsü yok. Yani Cumhuriyet mitingi değil, değil bunlar. Evet, Oralarda Alparslan ışıklılar bilmem neler yok. Hiçbir şeyi konuşturmuyorlar. Evet. Konda Başkanı evet. Bekir Ağırdır'la konuşurken e, hafta sonu bize şeyden bahsetmişti. Yani bizim bildiğimiz manada bir siyaset yürütülmüyor burada. Hayır. Yani sendika köşelerinde ya da parti yok, binalarında yok, yok. yapılan bir siyaset türü değil bu. Aynen. Ve bizim apolitize dediğimiz 80 sonrası kuşan kendi yarattığı, öğretilmeyen bir Siyaset yani, yürütülüyor burada deniyordu. Evet. Yani burada marjinal unsurlar dediğimiz zaman da bunu da biraz göz önüne almamız ya gerekiyor marjinal galiba. Marjinal unsurlar şudur. Bir öfke nöbetinde 16, 17, 18 yaşında ki insan gençler bir öfke nöbetinde artık e, taşı o cama atar ve bu maalesef e, her yerde olur. Bunu çok büyütmek, bunun etrafında bütün olayı buna indirgemek... Bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu hiçbir toplum sosyolojisini anlamamak demektir ve genellikle bunu anlamayanlar da kaybederler. Ama esas şunu demek istiyorum Tayyip Erdoğan kırılma noktası nedir derseniz bence buradan çıkarılacak en benim açımdan en önemli siyasi sosyolojik tespit Tayyip Erdoğan eski rejimi temsil ediyor artık. Evet, çok Tayyip iyi, Erdoğan eski durumda. rejimi temsil evet. ediyor ve Eski karş... rejimin dilini konuşuyor Ve karşısındakini de eski muhalefet olarak görüyor ben Onun gibi. için zaten yani yani görüş, Eski rejimi temsil ediyor Ve karşısındaki eski rejimi insul, Unsurlarının olmasından ancak huzur duyuyor Çünkü onlarla ye, Sürdürdüğü Marduk mücadeleyi yani, evet. biliyor evet. Yenisini bilmiyor çünkü artık Türkiye'de avdet yani. eden Başka bir nesil var Başka bir siyaset tarzı var Başka bir toplum tarzı var 1980'lerin Türkiye sosyolojisi 2003'te değil ve belki Tayyip Erdoğan'a şunu söyleyebiliriz. Bu da bir tarihin bir cilvesidir. İleri demokrasiyi getirdiğini iddia ediyordu. İleri demokraside toplumlar böyle davranırlar. Evet ve onu da götürü Burada bir tek son bir nokta var. Sormak istediğim yani pek çok şey var da bu, bu bağlamda. Ee, son sözü e, bana tehlikeli görünen unsurlardan biri oldu. Yani birkaç güne kadar hallolur diyor. Bu bir müdahale edeceği sonucunu da çıkartmamız. İkisini değil, de Ben öyle yorumlayayım. Yani hem yani. müdahale müdahale kararı olabilir. Döndükten sonra birkaç gün sonra kendisinin dönüş tarihi çünkü biliyorsunuz. Evet. Birkaç gün sonra hallolacak. Birkaç gün sonra hallolması böyle de olabilir. Yavaş yavaş bunlar insanlar yorulurlar, işleri güçleri var, sınavları var, şunları var ve dolayısıyla bu iş yavaş yavaş sönümlenmeye gider. ...anlamında da olabilir... ...böyle bir beklentisi de olabilir... ...bu iki beklent... ...birincisi eğer dediğim ise bir müdahaleyle... ...bu işi sönümlendirmek... ...çözmek e, tasasındaysa... ...o zaman gerçekten... E, e, ...belediye... ...yerel seçimlere kadar Türkiye'de... ...çok gergin, çok çatışmalı bir ortama... ...gireceğimiz e, anlamına gelir... ...çünkü o, o tepkiler... ...her yerde her zaman... E, ...ortaya çıkacaktır... ...çünkü... Gençler kazandı. Tayyip Erdoğan'ın görmek istemediği Uhu. gençler kazandı. Geri basmayacaklar. Gençler yani. kazandılar artık. Geri basma. Kazandılar. Bu oyunu, bu eli onlar kazandı. Bu el onların eli. Ve bir e, e, daha e, fair play oyunda oyunu kaybettiğiniz zaman, eli kaybettiğiniz zaman kaybettiğinizi kabul etmek de erdemdir. Ve kazandığı için de gençler biz yeniden kazanırız. Düşüncesiyle bundan sonra her karşı çıkışlarında o iradeyle, o güvenle, o e, neşe ve coşkuyla yeniden gelecekler. Evet. Ben yani eylemin kendi Dolayısıyla şeyi gördüm mesela e, İstiklal Caddesi'nde o devasa kalabalığın bir parçası içinde olarak yürürken ön saflarda yer alan o genç insan farklı gruplardan işte taraftarı da var filan yiyorlar gazı yiyorlar gazı gözleri kan çanağına dönmüş vaziyette o sıvıları da sürmüşler yüzlerine acısı azalsın diye dönüyorlardı ama öyle bir kararlılık vardı evet. ki gözlerinde nasılsa biraz sonra açılıp tekrar ön safa döneceğini görüyordunuz yani, yani bu... bir kazanmış olmanın güveni ...kazanmış olmanın şevki üzerine... ...bundan sonra tepkiler olacaktır. Buradan sonra e, müdahaleyle... ...olayları durdurmak falan filan... ...bu kazanmak anlamına gelmeyecektir. Evet, bana korkuyorum ki... Ve, ...işte böyle bir müdahale var kafasında. ben. İnşallah yoktur. İnşallah e, AKP... E, ...çevresi, Cumhurbaşkanı... ...çünkü artık sorumluluk onların... ...şimdi bunu da açıkça söyleyelim... ...sorumluluk eğer... ...Başbakan bu konuda... ...böyle bir tavrı devam ettiriyorsa... Sorumlu artık sadece başbakan değildir. Onu tutamayan, onu ikna edemeyen, onun emirlerini hala e, emir komuta zinciri içinde dinlemeye devam eden kişiler de aynı sorumluluğun unsurudurlar. Burada e, sorumluluk sadece başbakan evet. üzerinde e, olmaz. Bundan sonra olmaz. Bundan nasıl bir çıkıştır? Aslında çıkış çok kolay. Çıkışın siyasi bedeli bile yok bir cephesiyle baktığımızda. Çıkış bugünden sonra dünden sonra çıkış bir kere Taksim'de Gezi Parkı projesinin iptal edildiğini başbakan ilan etmesin aslında Gezi Parkı projesinin esas sorumlusu yürütücüsü e, e, konumunda olması gereken hukuken Gezi Parkı göstericilerin hukuki muhatabı siyasal muhatabı olması gereken belediye başkanı. Çıkıp Gezi Parkı iptal edilesin. Ama o dediğinden hemen bir dakika sonra başbakan dalıp yok öyle bir şey ben orayı bilmem ne yapa yapa e, yapacağım dediği zaman orada artık hiçbir şey frenleri tutmaz. Birincisi Gezi Parkı'nın iptal edildiğini söylenmesidir. İkincisi burada yani artık AVM projesinin Gezi Parkı projesinin evet. neyse orada proje evet. yani AVM midir? Topçu Kışlası inşaatıdır evet. o. Topçu Kışlas'ın içine asker de koyacak olsalar, okul da yapacak olsalar, hastane de yapacak <gülüyor> olsalar, <gülüyor> müze de yapacak olsalar, otel de yapacak olsalar iptal edilmesidir. Artık o projenin iptal edilmesi. Park olarak kalmasın. Şimdilik park, park olarak kalmalıdır. İleride belki başka şey, şey yapılır. Konuşur, karar verir evet. İstanbul'da. İkincisi, e, bu şiddetin sorumluları kimlerse onların görevden alınmasıdır. Bu cezasız kaldığı sürece yeni şiddet olaylarına... Gebe olur ve bir toplumsal barış adımı haline dönüşmez. Üçüncüsü de elbette e, bu olaylar sırasında gözaltına alınan kişiler eğer tutuklanma e, tutuklanırlarsa ki şu anda tutuklanan çok yok bildiğim kadarıyla gözaltına alınanları serbest bırakıyor. Bir mahkemenin mükemmel bir kararı var tutuklama talebine karşı. Onların serbest bırakılmasıdır. Evet. Gördüğünüz gibi yani Kürt sorununda barış hamlesini yapmak gibi büyük, cesur, riskli e, toplumu e, bir tarihiyle e, yerinden oynatan bir adım yanında bunlar e, yani tarihte belki e, 100 sene sonra adı bile geçmeyecek bir mevzudur. Ama böyle giderse ileride tarihte 2013 yılı Küç sorununda barışın adımlarının atıldığı yıl olarak değil üç çınar vakası olarak geçecek. <gülüyor> Peki çok teşekkür ederiz Ahmet. Görüşürüz. Ahmet İnsel'le Ufuk Turu. Açık Radyo Program Destekçisi olun.